Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürsap. Bir kamusla güreş programına devam ediyoruz. E, 94.9 Açık Radyo'dayız. Efendime söyleyeyim, kolektif yayınlarına... Teşekkürlerimizi iletelim kolektif kitaba. Ve tezat başlığı altında iyi evet. ile kötüye devam ediyoruz. Tezatlar değil. Tezat değil mi? Tezat, tezatlık değil. Tezatlık, tezatlık, değil. Olur tezatlar tezatlar, tezatlık. Tezat. Ben tezatlık sık sık kullandım. E, sürçü lisan elediysek efendim e, affola <gülüyor> diyerek e, başlayalım Başlıyoruz. ama geçen hafta e, bir kolektif kitaptan e, modern dünyaya yön veren 50 düşünür adlı kitaptan yararlanmıştık ondan bir ee, en azından bahsedeyim Stephen Trombley'in Hannah Arendt ve Nietzsche kısmında ee, tavsiye edelim e, dinleyicilerimize. Buyurunuz evet, efendim. Biz e, özellikle İkinci Dünya Savaşı e, dönemi ve sonrasıdan e, özellikle Hannah Arendt'e vardık. E, aynı başlıkta devam edeceğiz aslında. Kötülüğün ne olduğu, sıradanlığı, kötülük miti başlığı altında. E, fakat olabildiğince Kerem'le e, iyilik ve kötülük başlıklarını ele alırken özellikle felsefe ve tarih e, ...konularına baktığımız zaman... ...kronolojik olarak gitmeye çalıştık... Evet. ...şimdi kronolojide varoluşçuluk var elimizde... ...o yüzden sıralamayı atlamayalım... Ee, ...iyiye ve kötüye... E, ...sartırın ve varoluşçuluğun... ...nasıl baktığını göreceğiz... Ee, özgürlük ve ahlak e, meselesi gibi bir başlık altında ele alırsak, çünkü sıkı sık ahlak başlığı altında iyi ve kötüyü e, inceledik. İyi niyet ve kötü niyet tanımları var e, Sartre'ın. E, şimdi e, benim elimde Gerald Jones'un bir yazısı var. E, bu Düşün Bil dergisinin aslında Sartre'a ayrılmış bir e, sayısındaki yazı, tercüme. Orada bir e, Şöyle bir açıklama yaparak başlayayım aslında varoluşçulukla ilgili e, bir sorumluluk e, çok önemli bir sözcük Hı -hı. yani insan e, beyaz bir sayfa gibi düşünürsek e, doğduğunda e, o sayfayı kendisi dolduruyor diyebiliriz çok böyle basit bir açıklama yapıyorum Hı -hı. E, sonuçta Dünyada olanlardan ve başına gelenlerden mutlaka kendisi de sorumlu. Yani irade ve sorumluluk kavramları çok mühim. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında insanlığın başına gelenlere dönüp baktığında bu sorumluluğu kendisinde bulması hali diyebiliriz. Hı. Ya varoluşluk aslında çok daha eskiden e, gelen bir e, felsefe ama e, Sartre ve e, arkadaşlarının bakış açısına göre açıklıyorum. Şimdi bu sorumluluk sözcükleri nasıl iyi ve kötüye varıyor? Aslında diyor ki Sartre eylemlerimiz küçük farklar yaratırlar. Evet. Çok küçük farklar ama yaratırlar. Sonuçta dua ve dileklerle dünya değişmez. Yani amacımız kendi özgürlüğümüzden kaçmadan hayatımızda gerçek bir varoluş göstermektir. Hmm. Bunu yapabileceğini düşünen bir yaklaşım bu. Bu gerçekten saklananlar yani bir sorumluluğumuz olduğu ve kendimiz bir şeyler yaparak değiştirici olabileceğimiz gerçeğinden saklananlar kendilerine... Özlerinin e, önceden belirlendiği ya da kişiliklerinin değişmeyeceğine inananlar, kendilerini inkar ederek yaşayanlar, işte kötü niyetli olanlar onlardır diyor. Hmm. Üzücü ve alçak bir kötü niyetlilik durumudur bu diyor. Farkında olmasalar da. İşte evet farkında olacaksın çünkü yani <gülüyor> diyor. Ee, tam tersi de iyi niyetli e, insanların da eylemleri özgürlük anlayışlarının kendisini içerir zaten diyor. Yani tutarlı ve hakiki olmak için başkalarının özgürlüğüne kendi özgürlüğün kadar değer vermen gerekiyor. Şimdi ben buradan diğer gam diye bir sözcük vardır. Diğer kam diye de geçer evet, bazı kaynaklarda. Sizleri, evet. Genelde ben diğer kam olarak biliyorum. Evet bu da onu da ikisini de buldum. Özgecilik olarak daha. Ben, ben buldum. <gülüyor> benim keşfim. Özgecilik. Evet, kamusla güreş programında bir ilk yaşıyoruz. Bir <gülüyor> <gülüyor> e, kelimeyi Karşılaştım keşfirelim. her iki haliyle de diyelim. Sonuçta e, özgecilik olarak da geçen bu sözcük başkalarının yararını gözetmek anlamını barındırıyor. Evet. Ve bizim iyi başlığı altında ele alabileceğimiz bir şey şey sözünü keser gibi oldu ama arada böyle TRT okulda e, eskiden yayınlanmıştı işte, e, e, youtube'da izleyicilerimiz bakabilir üç tane profesörün e, aralarında konuşmaları var ara ara izliyorum Ahmet İnan Cengiz Gülgeç e, bir de e, ismini hatırlayamadım şu an üç tane profesörün e, konuşmaları var tarih profesörü e, affetsin bizi e, Orada insanın e, şiddet programı vardı Onu din, dinlerken e, insan aslında kendisini e, tanımadığını Çünkü hani e, Aynada bile e, tersini gördüğünü e, Sırtını göremediğini ha. işte iç organlarına vakıf olamadığını e, ...aslında insanın e, kendisini diğerlerinin daha çok tanıdığını... Yani ...insanın kendisinden evet ötürü diğerlerinin daha da çok kendisini tanıdığını izah eden bir bölüm var. Kendinden çok başkasını tanıyor yani. Evet, mi? evet hmm. aynen öyle. Ya da tanıdığını zannediyor. E, doğru, o aklıma geldi bir an. Ha, doğru Burada, bir paralellik e. var. Aslında bu başlığı çok güzel e, terör konusuna da bağlayabiliriz. Çünkü tam da orada kalmıştık bir evvelki programımızda evet. sanki. Çünkü... E, Başkasını ve kendine benzemeyeni düşman ilan etmek, ötekinin kötü olarak görülmesi veyahut da kötülüğün gerekçelendirildiğinde yapılabilir bir şey haline alması başlıklarını konuşuyorduk hep. Hı -hı. E, oradan teröre bir geçiş yapalım. Aslında dediğin gibi bir kronolojik sıralama yaptık. Antik Yunan'dan, antik çağlardan kötülük, iyilik kavramlarına bakış açısı nasıldı? ...oradan işte günümüze vardık... ...işte İkinci Dünya Savaşı ile birlikte... ...özellikle kötülüğe bakış açısının... ...nasıl değiştiğine vardık... ...peşi sırada hani daha yakın bir tarihte... ...11 Eylül olayı... ...ve ortaya çıkan... ...terör kavramı... ...daha doğrusu terör kavramı vardı ama... ...terör kavramının farklı bir... ...açılardan evet. değerlendirilmesi... ...süreci yaşandı... ...neler oldu işte... ...bu dediğim gibi kötülüğün düşünülmesinde... ...bir kırılma noktası bu... Bugün hem birçok yerde Türkiye'de hem de batılı ana akım medyata ve kamusal alanda kötülük giderek terör kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılmaya başlandı. Tamam. Buna dair örnekler neler var işte özellikle 11 Eylül olayı sonrası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'un Afganistan işgalinden sonra... E, kötülük ekseni tam, tamlamasını Kullanması evet. Excess of evil Evil herhalde Able, değil mi? Ha, e, Bu tabi kötülük eksenini oluşturan Ülkeler neler var? Irak, İran e, Kuzey Kore Bunlar tabi ki ideolojik olarak Amerika Birleşik Devletleri Ters ülkeler tabi bir yandan ee, Amerika, bir dönem evet. e, komünizm e, şeydi tukakaydı e, diyelim evet. pek çok kötü vardı ama e, Amerika'nın ilan ettiği sonra onların arasına Müslümanlık da e, katıldı evet. e, ve bir terör tanımı yeni bir terör tanımı yapıldı denebilir. Evet değil. yani 11 Eylül'den sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nin hani, terörlü savaş tamlamasının ve buna bağlı olarak e, gelişen kötülük ekseni retoriği üzerinden... Irak'ın ve Afganistan'ın işgaline zemin hazırladı yani bu süreç maalesef. E tabii ki hani terör olayı çok boyutlu bir şey e, baktığın zaman e, birçok bir, bir yönden bakabiliriz. Ama baktığımız yönlerden birisi işte sanırım masum, masumiyet kaydnesi masumiyet olgusu üzerinden bakabiliriz. E, çünkü hani hiçbir şekilde olayla birebir olarak sorumluluğu ilintisi olmayan grupların e, birtakım terör örgütleri tarafından ya da terör oluşturan insanlar tarafından yok edilmesi, edilmesi kalpte olması. Keza devlet terörü diyebileceğimiz bir şey var. Hı -hı. Yani e, o ülkeleri e, ya da o insanları tehlikeli ya da terörist e, olarak ilan eden bir devlet, öbür Hı -hı. devleti yok etme ya da bombalama hakkını kendinde görüyor. Hatta yani günlü, Kerem... Evet, günlü birlik hayatımıza varana kadar etkileyen bir süreçti aslında 11 Eylül'den sonra. Bunu Hmm, ee, evet. Naçizane hani kendim birebir olarak çok yaşadım Evet paylaşmıştık da ee, daha yani, önce Yani e, e, Belçika Havalimanı'nda çevirdiler beni işte sakalım ve e, e, bıyıklarım yüzünden evet. e, Kendimi işte tanımamaya çalıştım işte işte böyle biri değilim ah. <gülüyor> Hani terörist değilim ben diyerekte Bayağı uzun bir zaman e, değil mi? Evet iki yıl Sür önce falan şey... bayağı uzun süre tuttular, tuttular beni Tuttular Peşi sıra Sırbistan'da bir gezi vesilesiyle gitmiştim işte. Bir müzik festivali vardı. Orada da yani böyle yaklaşık bir 250-300 metrede bir beni bir çeviriyorlar. Evet. Böyle işte kimlik gösteriyorum falan. Sonra eşim bir ara polislere bir baya bir çıkıştı. <gülüyor> karınma sevgiler bu arada bir <gülüyor> betimle. Orada hani eşim işte sırf sakallı ve bıyıklı olduğu için evet. sürekli işte terörist muameyesi yapıyorsunuz ayıp ediyorsunuz gibilerinden. Ve <gülüyor> yani özür dilemişti polisler. Gerçekten yani neden? Gerçekten şey koyu renk saçın ve sakalın olduğu için. Evet, bu, bu yani başka bir şey evet. yok. Evet. Tabii tabii. <gülüyor> Tam bu. Bir, <gülüyor> de, tabii, <gülüyor> bir de pasaporta bakılıp işte Müslüman ya da TC yazınca gibi. Sonuçta görüntü de masumiyete karşın kötü olarak addedilme sebebi olabiliyor. Öyle bir döneme geldik. Evet de, maalesef. Sanki. Ee, bir şarkı arası verelim. Geldim şarkı geldi vakti geldi verelim efendim Lezzetli'nden dinliyoruz Good Times, Bad Times 94.9 Açık Radyo'dayız. Dilimiz sürüştü. Geçen şeyde... Program e, başında. Evet, program başında. O üç profesör Mehmet Ali Kılıçbay, Ahmet İnam, Cengiz Güleç olacaktı efendim. Evet. Özürlerimizi sunarak devam edelim. Efendim, e, terörden e, bahsediyorduk. E, aynı zamanda terörü, bu varoluşçuluğun... E, olanlardaki sorumluluğunu görme başlığına da e, bağlamıştık. E, benim aklıma şey geldi bu e, bağlamda. E, sık sık bahsettiğimiz Michael Shamer'ın İyiliğin ve Kötülüğün Bilimi e, kitabı vardı. Varlık Yayınları'ndan basılmış. Hı -hı. Orada bu 99 yılında bir Columbine Lisesi katliamı olmuştu. İki Hı -hı. öğrenci aynı lisede okuyan girip Amerika'da e, da sık sık oluyor değil mi ya? E sık denebilecek bir şekilde bu toplu öldürmeler e, orada da hatta işte silahın bu kadar serbest olması ile ilgili eleştiriler de hani kötülük başlığı altında ele alınabilir bu Columbine listesindeki katliam e, yanılmıyorsam 13 öğrenciyi öldürüyorlar ve 20'den fazla da e, ciddi yaralanma söz konusu oluyordu. Şöyle bir şey var bu sen bahsetmiştin yani ya, e, kendi dışındaki her şeyi daha bir görebilme, kendi iç organlarını ve sırtını hmm. bile görememe. Kendimizi ne an, kadar tanıyoruz. Tanıyoruz değil değil başlığı. Şimdi bu Kolomban Lisesi'ndeki e, katliamın ardından... Amerikan e, basını e, siyasetçilerin de işin içine girdiği, bilimin de iç, işin içine girdiği e, bir sebep bulma e, şeyi başlıyor böyle hareketi. Hmm. Ve e, bu e, beni çok düşündürdü. Uzun uzun e, yer vermiş bu konuya Michael Shermer. Şimdi önce şey diyorlar çünkü bu çocuklar öldürmeye başlarken önce e, bir... Dine inanıyor musun sorusunu sorup evet deyince vurmaya başlıyormuş gibi bir söylemle anlatılıyor hmm. e, oradan şey noktasına gidiliyor A, evet bunlar dine karşı ya da ateist veya Hristiyanları yok etmeye dönük gibi bir e, sebep bulma. ...söz konusu, hani başlık sebep bulma olsun... ...tamam... Ee, ...sonra başka şeyler devreye giriyor... aa bunlar o dönemde çok popüler olan bir bilgisayar oyunu var... ...habire böyle işte pat pat pat insanları öldürdükleri pek çok bilgisayar oyunu var ya... ...bu bilgisayar oyunları çok zararlı... ...bunlar kötülüğün sebebi... ...bu çocuklar çıkmıyorlar mı zaten o tür salonlardan odur falan... Ee, ...sonra şey deniyor işte... Aile, yetiştirme, işte boşanmış ebeveynlerin ama Hı -hı. anlaşılıyor ki boşanmış değil. Her iki çocuğun da aslında klasik bir çekirdek ailesi var. Ee, anne de baba da bir arada, o da değil. Sonra e, bir takım öldürülen çocuklar arasında böyle hani okullardaki o sporcu güçlü daha maço erkek tipleri var. E, bir zaman e, öyle çocuklar bu iki e, çocuğa... ...İbne demişler, Hı -hı. A, gaydi bunlar... ...işte geylik mi... E, ...sebep oldu falan... E, ...sonra anlaşılıyor ki... ...kız arkadaşları devreye giriyor... ...öyle bir şey yok... E, ...birçok sebep bulmaya çalışıyorlar... Hı -hı. E, ...şimdi bu bana... ...varuluşlukla ilgili konuştuğumuz şeyleri... ...düşündürdü... ...yani... E, Kötülüğün e, sebeplerini bulmaya çalışmak tabii ki çok anlaşılır bir şey, e, ama kendi dışındaki şeyleri suçlama şekline aldığında bir hmm. sorun haline alıyor. E, bunu bir paylaşmak istedim. E, terörün e, en son konuştuğumuz konu olan e, vardı e, kelimeleri bu arada söyleyelim. Hmm. Yeni bir başlığa geçeceğiz çünkü işgal. E, dedik, gasp dedik, diyoruz daha doğrusu ee, şiddetin gerekçelendirilmesi diye bir tamlama e, bulduk ee, buradan başka bir tür terör olan e, çevre katliamına geçiyoruz kötülük başlığı altında. Evet yani terör mü diyelim? Terör tam olarak terörde diyebiliriz galiba. Ben her şeyi terör demeyelim. <gülüyor> Hatta Kerem'le e, ufak bir fikir ayrıldığımız oldu e, program başında. Ben dedim ki yani terör aileye kadar iniyor. Yani çocuğun dövülmesinden işte e, kadına verilen zarara işte namus cinayetlerine veyahut da bizim aileye şunu yaptı diye kan davasına giden her şey terörün merkezi. Ağır kaçıyor gibi geldi. Kerem bana de biraz. dedi ki ağır kaçmıyor mu terör ama bir yerden Kötülük başlıyor. Diyebiliriz, baskı diyebiliriz. Birçok i̇şte. şey diyebiliriz. Neyse. İşte doğru bulmadığını <gülüyor> yok etmeyi meşru kılan her şeyin kökeninde bir tür terör vardır diye düşündüm ben. Ve evet çevre terörü diyelim. Ya çevre terörü hani aslında açık radyonu da sürekli Gündeminde olan konuşulan kafamda bir şeyler çağrışıyor sürekli özellikle insanın doğaya karşı zalimce tutumlarından dolayı tam tam birebir olarak kötülük kavramına kötülük kavramıyla örtüşüyor gibi geliyor kesin değil mi hani özellikle son dönemde küresel ısınma mevzularının da hani çok konuşulmasıyla birlikte diğer hani o kötülükleri de aymamıza vesile oldu belki de o kötülükler ee, konusunda evet kötülükleri kututtaki kutuptaki hayvanlardan bilimum hayvanlara işte o ormanlara işte sulara sulara benim arabama varana işte en son temmuz alayı, ayında ağustos ayında temmuz sonu ağustos başında İstanbul'da çok şiddetli bir dolu yağmış da kürbüsün evet, arabamda 150-200 tane darbe var <gülüyor> <gülüyor> eee ...yani daha doğrusu şunu demek istiyorum... ...aslında ben çok az meşhur olduğum... ...yani çok az e, sebebi... E, ...sebebi olduğum hikayeden dolayı... ...bir kötülük çemberinin içinde... E, ...olduğumuzu unutmamamız gerekiyor... E, ...burada hani... ...öne çıkan kavram... ...yani daha doğrusu olgu, gerçeklik... ...kapitalizm sanırım... ...kapitalizm sıkıştıkça... E, ...yeni işte... ...tüketim olanakları sağlamak için belki... E, ...birçok nedenden dolayı belki yani bu kötülük çemberini gitgide İnişlik genişletiyor e, ve bu genişlemeyle birlikte aslında baktığın zaman e, insanın o he ekonomide hep dile getirilen o kaynakların kısıt olan kaynakların gitgide yok olmasına da vesile oluyor işte nehirlerimizden denizlerimize denizlerin içerisindeki hayvanlarımızdan e, işte yollar yapılması vesilesiyle köprüler yapılması vesilesiyle ormanların ağaçların talan edilmesinden o orman ve Ormanda yaşayan türlü envai çeşit böceklerden Hatta, hayvanlardan. E, ben de bu sefer kestim evet. seni. Bak kestim diyorsun. Lütfen bitir. Ben bağlı bir şey söyleyeceğim. Ya inanılmaz bir çevre katliamı söz konusu. Yani sadece çevre katliamı adı altında değil de ya yani çevreyle birlikte aslında e, katledilen hayvanlar, insanlar, ee, ...işte... ...tarım araziliği... ...dolayısıyla çiftçiler... ...ve gelecek senin... aslında... ...ve ee, gelecek evet doğru diyorsun ...yani e, biz gene gasp sözcüğüne vardık... E, ...burada kötülük başlığı altında... ...Kerem'le yani çevreyle... ...ilgili yapılan her şey... E, ...birilerinin... ...başka bir takım varlıkların... ...ya da yaşama alanı olan yerlerin... E, ...gasp edilmesi... ...hatta onların yaşam hakkının gasp edilmesi... ...bir de katli sözcüğüne vardı ...katle diyoruz gibi... Evet. ...burada... E, İki başlıkta da terörde de çevrede de Kerem'le benzer bir e, rol almamız olmuş zannediyorum. E, şimdi mesela burada da kapitalizm diye... E, en e, son e, adım ve daha büyük her şeyi her tarafı etkileyen e, sebepten bahsettik. Ama e, daha ilk adımlara dönüldüğünde e, yani iş kapitalizme varmadan da e, sevgili dinleyicilerimizden özellikle yazın e, yaptığımız e, çiçek böcek programlarını dinleyenler hayvan konusunda sık sık bu başlığa değindiğimizi hatırlayacaklardır. Aslında insanın her şeyi yapmaya muktedir olduğunu düşünmesi, dünyadaki her şeyin kendisi için var olduğunu zannetme aymazlığı e, e, bütün e, bu çevreyle ilgili e, istediğini yapma, istediği gibi kullanma, <gülüyor> eza çektirme e, işte yapan insanla insanları da ayırmamız gerekiyor yani yapan insanla masum insanla, bence, Evet, yani sistemi e, sorgulamadan Hikaye bakmak biraz böyle... ...eksik kalıyor gibi. Ya tabii ama şöyle bir şey... ...hani hep ben bu varoluşçuluğa geliyorum... ...hepimizin bir yerde... Bir parça katkısı var yani e, ucuz olan Çin malı bilmem neyi tercih ettiğimizde bile oradaki işçi çocuğun sömürülmesi ve oradaki hava kirliliğini onaylayan bir davranış geliştirmiş oluyoruz. Hmm. Ya da falanca malı ya da giysiyi aldığımızda orada çalıştırılan çocuk işçiyle ilgili bir şeyde sorumluluğumuzu ya atlamış yani, ya görmezden geliyoruz. diyerek. Silikosis ee, vakalarında ölen insanların belki de... Evet. Ya hayvanat bahçesine çocuğumuzu götürdüğümüzde yani o e, özgür olması gereken hayvanı sadece biz e, küçücük bir alan içinde görebilelim diye oraya tıkılmasını ya da Yunus e, işte... Tabii sorumluluk sahibiyiz o anlamda ama bir yandan da e, baktığın zaman hani hikayenin büyük e, sorumluluk, sorumluluk sahibi olan insanların da ...biraz daha bakmaları lazım. O Biraz kesin. Daha. Onlar daha az... ...bakıyor ya da hiç bakmıyorlar herhalde... <gülüyor> ...veyahut da şey böyle... ...şuna dikkat ettim ben... <gülüyor> ee, ...en çok zarar veren bazı... E, ...firmalar... E, ...en çevreci reklamlarda... E, ...işte... ...yer almak veyahut da... ...çevre için yapılmış bir takım... ...kampanyalara parasal katkıda bulunarak... ...bir vicdan temizleme... Ee, bir yandan halinde. da vicdan temizleme hali var. Bir yandan da meşrulaştırma hali var. Yine yani aramızda geçen muhabbetlerde hatırlarsın işte atıyorum işte bir yerde bir proje yapılıyor. İşte ne bileyim işte altın arama Hı. üzerine maden işte maden bir çalışması oluyor. Hı, evet. e, o, o vesileyle işte orada bir istihdam yaratıldığını ee, işte, sizlere iş, iş iş bulunacağını işte memleketimize Re refah. refah katkıda bulunacağını ekonomik katkılar da bulunacağını ama bir yandan da hani götürdüklerini de yani doğaya verilen, çevreye verilen kötülüğü de e, göz ardı etmemek gerektiğini eleştirenler şey sanki e, yani vatan haini veyahut da gelişmemizi istemeyen kişiler e, gibi savunmalarla çok paralel çok haklısın. Sevgili dinleyiciler e, şimdi e, Son bir programımız daha kaldı iyi ve kötüyü inceleyeceğimiz e, ve e, bugün e, 1 Ocak 2018 olduğunu yeni bir yıla başladığımızı e, unutmadık. Umutlar, unutmadık evet. E, Herkese her şey, iyi yıllar dilerim. Evet kötü olduğunu e, ifade ettiğimiz her şeyin geride kalmasını ümit ettiğimiz e, güzel bir yıl olsun diyoruz. E, i̇yi haftalarda dileyelim aynı zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.